Münafıkun Suresi Necm 639 Münafıklar sana geldikleri zaman biz gerçekten tanıklık ederiz ki şüphesiz sen Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki şüphesiz sen O'nun elçisisin. Ve Allah tanıklık eder ki şüphesiz münafıklar kesinlikle yalancılardır. Onlar yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar, yaptıkları şeyler kötü olan kimselerdir. Bu onların iman etmeleri, sonra iman etmemeleri nedeniyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. Artık onlar iyice kavrayamazlar. Onları gördüğün zaman da yapıları, Sanki onlar dayandırılmış, yarı giydirilmiş ahşap kütükler gibidirler. Beğenini kazanmaktadır. Söyledikleri zamanda kulak verirsin. Her peryadı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretti. Nasıl da çevriliyorlar. Ve onlara gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslayanlar olarak yüz çevirmekte olduklarını da görürsün. Senin onlar için bağışlanma dilemenle dilememen onlar için birdir. Allah onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Onları bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah hak yolundan çıkmış bir topluma kılavuzluk etmez. Onlar Allah'ın elçisi yanında bulunanlara hiçbir harcamada, mali destekte bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yeryüzünün hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar iyice kavramıyorlar. Diyorlar ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, O'nun elçisinin ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Necm 640 Ey iman etmiş kişiler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle bir şeyi kim yaparsa artık işte onlar zarara, ...kayba uğrayıp acı çekenlerin ta kendileridir. Ve sizden birinize ölüm gelip de... ...Rabbim... ...beni yakın bir süre sonuna kadar geciktirsen... ...ben de böylece sadaka versem... ...ve salihlerden olsam demezden önce... ...size rızık olarak verdiklerimizden... ...Allah yolunda harcamada bulunun. Allah... ...kendi süresinin sonu gelmiş bulunan... ...hiçbir kimseyi asla ertelemez de. Ve Allah yaptıklarınıza haberdardır.